Bir Açık Yeşil başlıyor, ben Ömer Madra, Ümit Şahin yok bugün. Onun yerine ben tek başıma, onun, o COP28'i izlemek için harekete geçtiğinden daha... Evet The Beach Boys'dan Don't Go Near the Water adlı şarkıyı dinledik. Arada ufak bir internet kesintisi olduğu için araya hemen onla girdik. Ama şarkının da anlamı şu The Beach Boys'un şarkısının suyun kenarına gitme, pis suyun kenarına sakın gitme. Ve yani, bugünümüz yok diye adlandırılacak ve iklimle ilgili, ekolojiyle ilgili yapılmış az sözle yapılmış çok ciddi bir uyarı şarkısını çalma fırsatını bu şekilde bulmuş olduk. Açık Yeşil'in genel olarak muhabbetlerinde muhakkak bir şarkı çalınıyordu. Bu sefer de bunu çalmış olduk. Arada giden ufak internet kesintisinden bir istifade bunu yaptık. Şimdi söylüyordum Ümit Şahin yok. Bugün o 28i izlemek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Oradan haberlerini alacağız. Ama biz de tam da bunun üzerinde konuşacağız. Bir McKibben'in de önemli 28 Kasım tarihli yazısında The Crucial Years adlı sitesinde yazdığı yazıda bu COP28'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin Akıl olmaz tarifes, tariflere sığmaz yolsuzlukları açıp ortaya çıktıktan sonra COP 28 toplantısının daha başlamadan bittiğini söylemek de mümkün olabilir diyor. Bill McKibben de Crucial Years adlı internet sitesinde yazdığı yazılarında sonuncusunda ve bundan daha zorlu bir şey sistematik olarak daha kötü kötücü, habis bir şey düşünmek bile imkansız bu gezegende. Bütün petrol şirketlerinin ve petrol ülkelerinin de aslında gezegeni yerle bir etmelerinin görüşmelerinin yapıldığı bir yerde bundan daha sistematik olarak bundan daha ağır bir taarruz, saldırı bulunamaz diyordu. Bir kısmını açık gazete programında da sizlerle, dinleyicilerle paylaşma fırsatını bulmuştuk ama bu sefer de tekrarlayalım. Suyun kenarına gitme dedikleri gibi. The Beach Boys'un ki bütün şöhretleri de aslında bütün varlıkları da suyla denizlerle, sörfle ilgili bir topluluk. Onların suyun kenarına gitme demeleri çok insanı düşündüren bir durum olabilir. Şimdi Tom Englehart'ta Tom Dispatch adlı internet dergisinde 27 Kasım tarihli yazısında diyor ki yani bir slow motion Gazza'yı da yaşamaktayız Gezegen, dünya gezegenini yok ederken diyor. Ve bunun bu sürecin Gazenin yandığına tanık olurken şeyi de unutmamak iyi olur. Biz aynı zamanda bütün gezegeni bir çeşit Gazze tarzı felaketin içine sürüklüyoruz diyor ve sadece tek fark aralığında görece olarak daha yavaş gösterim şeklinde oluyor slow motion olarak diyor. Yani şöyle şunu düşünün demiş İnsanlık yeryüzü üzerindeki zamanı içinde iki ayrı bu gezegeni ve onun üzerinde yaşayan her şeyi, herkesi ve her şeyi yok etmenin iki net yolunu buldu. Bir tanesi tabii ki nükleer silahlar ki bu Ortadoğu'da süre gitmekte olan kabusun içinde bir kez daha ortaya çıktı nükleer bomba ve İsrail'e bakan bayağı Gazze'yi bombalamak, nükleer bombardmana tabi tutmaktan bahsetti. Böyle bir tehditte bulundu. İkincisi de şaş şaşıcanızı hiç tahmin etmiyorum ama biz iklim değişikliği ya da küresel ısınma dediğimiz şeyin, yani gezegenin fosil yakıtların zaten ısınmış kuraklık içinde bulunan dünyamızın bir de e, e, fosil yakıtlarının yakmasıyla buraya geldik. Yani kendi özel tarzıyla beraber bu da gezegenin atom bombasına çarptırılması atom bombası gezegene atılmasının slow motion bir versiyonu olabilir, türü olabilir. <gülüyor> yani başka türlü bir şey şekilde söylersek hepimiz artık Gazze'de yaşamaktayız ama çoğumuz parantezde açmış. Çoğumuz bunu, bunun henüz farkında değiliz. Yani evet gerçekten Gazze şeridinde yaşayan biriyseniz yani hayatınız şimdi resmen yaşayan bir cehennem. Yeryüzünde yaşayan bir bir cehennem ya da ölen bir cehennem ölme cehennemi diyor eviniz yıkılmış aile üyeleriniz yaralanmış ya da öldürülmüş aile efradınız hastaneniz kaçtığınız e, hastane yerle bir edilmiş ve hikaye yüzüm verici bir şekilde gün be gün hafta ve hafta hafta üstüne haftalardır devam eden bir facia ama bu süreç içinde bazı bir başka anlamda daha da üzüm verici olarak zamanımızın içinde bulunduğumuz zaman diliminin en derin cehennem çukuru ortadan kalkmış durumda gözükmüyor. Yani ben e, Orta Doğu'daki bu felaketin tam ortalık yerinde bir de şeyden bahsediyorum diyor James Hansen'ın yani ilk... ilk İklim alarmını kongreye veren 1980'lerde ta veren James Hansen'ın bir yeni araştırması yayınlandı diyor ki Tom Englehart'dan önce biz açık gazetede ve çeşitli programlarda bundan da bahsetmiştik hatırlatalım. Yani James Hansen'ın bu araştırmasında bu rekor sıcaklıkların bulunduğu yılda gezegenimiz beklenenden de daha da hızlı bir şekilde ısınıyor diyor. Bunu da söyleyen, dünyanın en büyük iklim bilimcilerinden biri olan James Hansen. Eğer birincisi değilse. Ve e, temel tehlike işareti şeyde, derecede daha, e, daha nerede tehlike işaretini daha 8 yıl önce Paris İklim Anlaşması'nda ortaya konmuştu altı net bir şekilde çizilmişti bir buçuk derece santigrat e, endüstri öncesi seviyesinde tutulmak zorunda yani o kadar artış bir buçuk derece en fazla yoksa e, bu, buna da James Hansen'ın da söylediği gibi 2050'de ya da 2040'da değil 2030'da ulaşılabileceği hedefin aşılabileceği söyleniyor ki bu hiç beklenmiyordu bilinmiyordu ama yeni hesaplamalar öyle ve 2030'dan bile önce olabilir yani önümüzde 7-8 senelik bir zaman olduğunu söylüyor. Öbür yandan Tom Englehart bir başka yeni bir araştırmadan daha bahsediyor. İnsanlığın elindeki karbon bütçesi yani hem küresel e, sıcaklık de, derece artışını e, bir buçuk derece de tutabiliyor hedefinde ya da altında tutabilmek e, şansımızın karbon bütçesini atmosfere küresel sıcaklığın artmasını durduracak ya da en azından bir buçuk derecenin altında tutacağımız şeklindeki karbon bütçesi deniyor buna. Bunu tutturabilmemizin karbon bütçemizi tutturabilmemizin imkanı pek kalmıyor. Resmen böyle cehenneme fırlatıp attık diyor. Yani Ekim'de 2023, yani 2023 Kasım'a kadar 2023'ün üçte biri, günlerinin üçte biri zaten o bir buçuk derecelik eşiği aşmış durumda. Bu daha da ciddi, ne kadar da sıkıcı olduğunu biliyorum ama tekrarlamak zorundayım diyor Englehart. ikinci bir rekor sıcaklık yılı olduğunu söylemek zorundayım Ya yani en büyük 125 bin yıldır gören en büyük sıcaklık ulaşılacak diyor ve o zaman da hem de bunlar konuşurken yeryüzünün en büyük sera gazı salıcıları ikisinden bir tanesi Çin hala yeni kömür madenleri yanılmaz bir hızla yeni kömür madenleri açıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise o da ikinci büyük, şu andaki itibarla dünya en çok kirleten ikinci ülke. O da dünyanın en büyük petrol üreticisi aynı zamanda. Şimdiyle 2050 arasında yani çok az bir zaman içinde 20 25 yıl içinde yepyeni bir e, petrol şeyleri, petrol ve doğalgaz e, genişlemesini de şimdi ile 2050 arasında planlamakta olduğu, beklendiği de söyleniyordu. Yani Çin yeni kömürler açarken en kirletici maddi, ma, mad, maddi Amerika Birleşik Devletleri de petrol ve gaz araçlarının ya, yayılmasının enerji şeylerine kullanılmasının, çıkarılmasının peşinde diyor. Ve gezegen için sadece Amerika için değil ve için de değil, gezegenin geri kalanı için de bu bütün manşetlerinde, gazetelerin ve televizyonların ilk haberlerinde yer alması gerekiyor. Yeryüzünün karşılaştığı en büyük tehlike oysa maalesef böyle bir şansımız olmuyor. Kimseler sözünü etmiyorlar, uyuyoruz diyor. Ya aslına bakılırsa Pek fark etmediğinizi de biliyorum ben de şaşırmıyorum çünkü yani öyle bir ülkedeyiz ki doğrudan doğruya savaşa odaklanmış işte Ukrayna var daha da büyük her hafta yani her geçen hafta daha da büyük bir felaket sahnesine dönüşüyor ondan sonra İsrail var Gazze var ve Batı Şehriye daha da çok bunlardan gene gelecek Çatışmalar, şiddet savaş ve ister Hamas'a kulak verin ister Benjamin Netanyahu'ya <gülüyor> bölgede de Orta Doğu'da da Amerikan askeri aktivitesi faaliyetleri de artıyor. Bir de bunların üstüne soğuk savaş denen bir şey var Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında. Evet biliyorum biliyorum Biden'la Çin'in Çin Başkanı Xi Jinping konuştular daha iyi. birkaç kısa bir süre önce gevezelik ettiler dedikodular yaptılar filan ama iklim değişikliğinden de bahsettiler gevezelikte ama ilişkileri gerçekten iyileştirme konusuna gelince hiç de öyle gelişmedi diyor ama şimdi Gazze'den baş, gözünüzü çevirip Başka dünyaya da bir göz atacak olursanız çok önemli bazı şeyleri de keşfedebilirsiniz. Özellikle Orta Doğu'nun önemli kısımlarının tarihi bir mega kuraklık, devasa bir kuraklık felaketi içinde olduğunuzu ve bunun da 1998'den beri artarak devam ettiğini görebilirsiniz diyor. Evet 1998'den bu yana artıyor diyor ve şöyle bir bilgi vermiş bölgeyi kasıp kavuran yani bunun içinde Türkiye'nin de komşuları var bolca İran'da 16 kat artmış bölge şey yapan 1998'den bu yana 16 kat daha fazla kuraklık olmuş. Ee, Irak ve Suriye'de de e, 25 kat daha fazla oluyor. şansı oran artıyor. Yani bir de yanıp tutuşan Orta Doğu'dan Grönland'a, Kuzey Kutbu'na giden gözünüzü çevirirseniz şunu da fark edebilirsiniz. Son yıllarda buzullar yani inanılmaz derecede sıkıcı gelecek size biliyorum diyorum Tom Engelhardt ama maalesef söylemek zorundayım diyor, Kuzey Kutbundaki rekor oranlarda yani son 20 yıl içinde 5 kat hızlanmış buzulların erimeleri bu da Kuzey Kutbunda Diyelim güneye yani bütün gezegen boyunda deniz seviyelerinin de artmakta olduğu, yükselmekte olduğunu bu buz erimelerinin söylemek zorundayım. Sıkıcı gelse de hepiniz ediyor Ve dikkat edin bu hem Kuzey Kutbu hem de yani Arktik'te hem de Antarktik'te, Güney Kutbu'nda daha, daha hızlandıkça bu deniz seviyelerinin yükselmesi de tabii çok daha artacak, daha büyük bir hızla artacak ve şaşırmayacaksınız diyor. Zaten şu anda Kuzey Kutbu Arktik bölgesi küresel ortalamanın tam dört katında ısınmakta olduğu. Dört kat daha hızlı ısınmakta olduğunu söylüyoruz diyor. Yani bütün bunları 2023 bağlamına da oturtabilecek olursak yani hepimizi kendimize de şunu hatırlatsak yani daha Kasım'ın sonundayız ve do dolayısıyla iklim değişikliğinin dünya meydana getirdiği bütün yıkımın daha hesabı da tam yapılmış ve tamamlanmış değil yani gerçekten itiraf etmek gerekir ki tam bir cehennem yılı oldu rekor sayıda sıcaklık rekorları ve rekor sayıda sıcaklıklar ve ateşler seller aşırı kuraklıklar hepsi hepsi bu dönemde oldu ve unut, bugüne kadar belki duymuş fakat unutmuş <gülüyor> olabilirsiniz. Yani bunların hepsi rekor sayıda, <gülüyor> affedersiniz, sıcaklıklar ve sıcak dalgaları ve yangınlardı. Ve bütün Avrupa'yı da daha Temmuz, Haziran-Temmuz'da Avrupa'yı da kasıp kavuran alevlerden, orman yangınlarından bahsetmiyorum bir yandan da seller götürürken mesela Yunanistan'ı ben şeyden bahsediyorum diyor Kanaza'da yani biz Amerikalıların bulunduğu yerlere çok daha yakın olan korkunç yangınların ta Mayıs'ta başladı ve Haziran'ın sonuna gelindiğinde tipik bir mevsim rekoru kırmıştı yandı yandı yandı ve normal sezonun totalinin ...dokuz katına çıktı... ...ta... ...Hekim'in ortasına kadar geldi ve... Dünyanın, ...Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok yerine de... ...önemli yerlerine de... ...duman bulutları yönlendirdi... ...en kirli şehir haline getirdi New York'u... ...bir süre için hava kirliliğinde... ...yani bütün bunlar... iklim değişikliğine ve bu ülkeye gelince... ...harika haberler sayılmaz doğrusu ama... Hala bu ay bile Amerika Birleşik Devletleri'nde sıcaklık rekorları kırılıyor ve rekor sıcaklıklar daha henüz tam ölçülmedi ama en büyük 6. şehrimiz olan Phoenix'te 55 gün sürdü ve 43 dereceye vardı Phoenix'te 31 şehirde peş peşe rekorlar kırıldı ve Gazze'deki kayıplarımızın ölenlerin yaralananların kaybına benzer bir sıcaklık çıktı. Yüzde elli ölümlerde özellikle de yaşlılarda ve evsizlerde altı yakın insan öldü bunlardan ve böyle Biden yönetiminin son açıkladığı bir şeyde de bu ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel ortalamadan daha fazla ısındığını da ekleyelim diyor. Bizzat Biden yönetiminin açıklaması diyor. Yani bir küresel bağlam içinde verirsek, 2022'de gezegenin seragazı konsantrasyonları o atmosferde yeryüzünün en büyük rekoruydu. NOAA denen atmosfer ve okyanus araştırmaları kuruluşu tarafından resmi kuruluş tarafından verilen verilere göre Dolayısıyla okyanus seviyeleri de okyanus su sıcaklıkları da aynı şekilde rekor kırdılar. Deniz seviyeleri de 11. yılda peş peşe 11 yıl artmaya yükselmeye devam etti. Ve bütün gezegende sıcaklık sıcak dalgaları rekorları kırdılar ve böylece gitti. Ama 2023'e geldiği zaman yepyeni bir rekor kıracağı kesin ve bunu zaten biliyoruz daha 2022 Ekim'inden 2022 Ekim'inden 2023 Kasım sonuna kadar bütün bu ay ve ay sıcaklıklar perişan etti herkesi ve son 125 yıldan beri hiç görülmemiş bir sıcaklığa ulaşıldığı da görüldü ve bu da bu yılda tam, yıl tamamlandığın zaman kesinlikle bir rekor kıracağımız kesin gibi gör, gözüküyor diyor. Yeni bir rekorda. Dolayısıyla bana şunu söylerseniz sevinirim demiş. Gezegen boyunda Gazze'ye benzetme nasıl geliyor size? Yani Orta Doğu'daki büyük kabus devam ederken cehennem kabusu PBS'ten mesela New Leyla Molana Allen'in de belirttiği gibi, cesurca eee röportajlarında belirttiği gibi makalelerinde e, gezegenin yanması en iyi ihtimalle ikinci <gülüyor> hatta belki de üçüncü işte, sayıyı koyun önem taşıyor. Yani hiç kimsenin dikkatini çekmiyor diyor. Ve acı gerçeklik şu ki basında medyada bahsedilmiyor bundan ama e, yeterince e, bu küresel ısıtma cephesinde zaman geçiren ve oradan raporlar yiyen gazetecilerin sayısı oldukça yetersiz. <gülüyor> ve <gülüyor> Böyle her gece Amerika Birleşik Devletleri'nde biz televizyonların başında işte Gazze şeridine bakarken ve gazetecilerde peş peşe öldürülüyorlar. 41'den fazla gazeteci ilk ayında öldürüldü çatışmanın. Ama aynı şeyi bu haberleri katiyen aşırı ısınan dünyamızla ilgili görmüyoruz. Çok az sayıda gazeteci bu konuya evlerinden yurtlarından göç kopmuş kopmak zorunda kalmış ve göçmen haline düşmüş insanların e, beklenmedik görülmemiş rekor sıcaklıklar deneyimekte yaşamakta olduklarını hatta bundan öldüklerini de duymuyoruz bunlar yalnız sıcaklıklardan değil aynı zamanda kasırgalardan sellerden ve kuraklıklardan. Ve onun getirdiği açlıklardan olduğunu söylüyoruz. Şimdi <gülüyor> yani bu fosil yakıt emisyonları hala korkunç yüksek ve COP28'de de bu pek öyle ele alınacak gibi gözükmüyor. Uluslararası Enerji Ajansı 2030'dan bu emisyonların pike ulaştığı doruk noktaya, ondan sonra da inişe geçeceğini söylüyor. Ama bütün şeylerde gösteriyor ki biz insanlar hem kömür hem petrol hem de doğalgazı daha çok uzun bir zaman daha yakacağız ve fosil yakıt şirketleri de acca biz bütün hayatlarımızla ve çocuklarımızın ve torunlarımızın hayatlarıyla orta ve uzun vadede ödeyecekken fosil yakıt şirketleri kömür, petrol ve gaz şirketleri acayip yerler elde edeceklerdir diyor şöyle de bitiriyor yani dünya 2. Dünya Savaşı 1945 sonunda eylülünde sona erdi ve o zamandan bu yana sınırsız sonu gelmeyen savaşlara rağmen başka bir dünya savaşı şeyi gelmedi Gazze ve Ukrayna korkunç ama gene de nispeten lokalize yerel görünüyor. Kore ve Vietnam savaşları da bir zamanlar öyleydi. Ama belakin diyor bu dehşet ve verilen zarar ne olursa olsun herhangi bir başka dünya savaşı olmadı ve ama bir slow motion. Küresel gaz zeh oluyor. Gittikçe daha kötüye gidiyor. Eğer bütün enerjimizi çok daha hızlı bir şekilde kömürden, gazdan ve petrolden alternatif enerji bir enerji kaynaklarına dönmezsek tam bir felaket ile karşılaşacağımız kesin ve gerçekliğe bakılırsa asıl savaşmamız gereken savaş da bu. Ve aslına bakarsanız Üçüncü Dünya Savaşı'ndan bahsetmeye başlamanın zamanı geldi. Bu sefer ama bu savaş gezegenin kendisine karşı yürütülüyor diye etkileyici bir yazı yazmış. Tom Englehart Tom Dispatch sitesinden size aktarmaya çalıştım. Ve böylece de açık işinde sonuna ulaşmış olduk. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve destekçimiz Osman Kıta'ya da teşekkür ederek bitirelim gelecek hafta görüşmek üzere